ve adamın en son gözüktüğü yere kemer, Kemer'e doğru koştu. Kısa bir süre sonra Victor'u arayan Raymond'du buldu. "Ne oldu?" dedim. "Onu ele geçirmek imkansız," dedi Victor. "Küçük kapı oradan geliyorum, işte anahtar. Yine de yakalamamız lazım." "Ne? Eh, o iş kesin. 10 dakikaya kadar haydut bizimdir." Çiftçi ile oğlu tüfek sesine uyanmıştı. Şatonun sol cephesine biraz uzak olsa da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 Şatodaki hayat sakin ve intizamlıydı. Bazen komşular uğrardı. Yazın kont iki genç kızı neredeyse her gün deyep'e götürürdük. Kont uzun boyluydu, ağar başlı, güzel bir çehreye sahipti, kırsaçları vardı. Çok zengindi. Servetini bizzat kendisi yönetiyor ve mülklerini sekreteri John Daval'ın yardımıyla idare ediyordu.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 Huon meslektaşımı tanıma şerefine nail oldum ve bu sabah Amga Meyi davasını öğrenince büyük bir nezaketle ona eşlik etmemi ve araba kiralayıp ücreti paylaşmamızı teklif etti. İzitoh Buge her şeyi samimi bir basitlikle biraz safça anlatmıştı. Bundan dolayı sevimliliğini hissetmemek mümkün değildi. Bay dahi benimsediği şüpheci ihtiyata rağmen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 İki komşu kadın, Suzanna ve Raimondo'nun yardımıyla cesede göz kulak olmaktaydı. Alt katta, adamını bir an olsun yalnız bırakmayan bekçinin dikkatli gözleri altındaki genç Isidoh Buge, mabedin bankı üzerinde uyukluyordu. Dışarıdaysa jandarmalar, çiftçi ve bir düzine köylü harabelerin ve uzun duvarların yanında mevzilenmişti. Saat 11'e doğru her şey sakindi. Ama saat tam 11'de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 Yakınından hiçbir şeyin fark edilmeden geçemediği bir gözlemcinin ününe sahip. Ve okul arkadaşları onu sizin idolünüz olan Herlock Jones'un rakibi atlettiklerini söylediler. Ganimart ironik bir şekilde, ''Gerçekten mi?'' dedi. ''Elbette. Arkadaşlarından biri bana şöyle yazdı. Eğer bu ge bildiklerini açıklarsa ona inanmak gerekir ve söyleyecekleri bundan şüphe duymayınız.''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 Bay Jevga kendine geldikten sonra sarf ettiği ilk cümleyi anımsayın. Matmazal Jevga tarafından aktarılmış bir cümle. Tutanakta da var. Hiç korkma, yaralı değilim. Ya daval, yaşıyor mu? Bıçak. Bay Jevga'nın hikayesinin şu bölümüne dikkat etmenizi rica ediyorum. Aynı şekilde bu da tutanakta var. Bay Jevga'nın saldırıyı anlattığı yerde. O adam...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 Hem suçlu hem de kurban olan bir insanı suçlamamaktır. O öldü. Kanımca ölüm yeterli bir ceza. Ama Bay Kont, gerçek ortaya çıktı. Artık konuşabilirsiniz. Evet, işte suç ortaklarına yazdığı iki mektupun nüsveddesi. Bunları cüzdanından aldım. Öldükten birkaç dakika sonra. Suçun sebebi neymiş? D.E.P.'ye gidin. Bagye Caddesi 18 numaraya. Oradamadan Bey'e gidi adında bir kadın oturuyor. İki sene önce tanıştığı bu kadın için onun maddi ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptı dava. Böylece her şey aydınlanmıştı. Trajedi karanlıktan kurtulmuş yavaş yavaş aydınlığa çıkıyordu. Kont susunca Bayfioël devam edin dedi. İnandığım kadarıyla dedi Buge neşeli bir şekilde. Neredeyse sıfırı tükettim. Peki yazanlı yaralı olan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 Sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Sağlam mizaçlı birisiniz. Yaşlı ganimart karşınızda şapka çıkarıyor. Buge keyiften kızardı. Ve müfettişin uzattığı eli sıktı. Üç adam balkona yaklaşmışlardı. Ve bakışlarını harabelerin orada gezdirdiler. Bay Fiyol homurdandı. Demek ki orada olmalı. Orada dedi Buge boğuk bir sesle. Düştüğü ilk dakikadan beri orada. Mantıken ve doğal olarak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 Magböv Caddesi 36 numara. Magböv Caddesi'nin 45 numaralı postaneye yakın olduğunu fark etmenizi rica ederim. Etienne de Vudge'den en son 23 Nisan Perşembe günü yani Angameye iç saldırısından bir gün önce haber alınmış. Bana gösterdiğiniz teveccüh için şükranlarımı kabul edin. En güzel dileklerimle. İzitoh Buge. Not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 Onu kendine çekerek şöyle dedi. Lafı güzaf genç adam. İşte mühim olan şudur. İyi dinleyiniz. Ganimart hali hazırda Paris'te. Birkaç gün içinde dönecek. Öte yandan Jevga Kontu, Herlock Sholm's'e telgraf çekti. Önümüzdeki hafta geleceğine ve bizimle işbirliği yapacağına söz verdi. Genç adam, bu iki meşhur adama buraya geldikleri zaman çok özür dileriz beyler.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 Ama Kudubeke gelmeden önce başka bir otomobile aktarılmışlardı ki bu otomobilde Sen nehrini Kudubeke'nin yukarısından veya aşağısından geçmişti. Aşağıdan kalkan ilk vapur kilböftü. Sık sefer yapıyordu ama tehlikeliydi. Yukarıdaysa Lamellage vapuru vardı. Issız bir kasabada her türlü iletişimden uzakta. İzido, gece yarısına doğru Lamellage çevresini kaplayan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 en başından beri söylediğimiz gibi Arsen Lupin'di. Aynı şekilde Etienne de Woudge adıyla Paris'te yaşıyordu. Çamaşırlarında E ve baş harfleri vardı. Sanırım kanıtlar yeterli. Öyle değil mi? Isido kıpırdamadan duruyordu. Bay Contrut'in incelemeyi yapacak olan doktor Jouet'yi aramaya çıktı. Bana göre en az sekiz gün önce ölmüş. Cesedin çürüme durumuna göre. Dinliyor musunuz? Evet evet dinliyorum.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 Şimdi mantıklı düşünmeye başladık işte. Seninle yapmamız gereken bir şey var bu kesin. Biraz korkaksın ama iyi anlamda. Dostlarıma bundan bahsedeceğim. Şimdi kaçıyorum. Hoşçakal. Tabancasını sakladı ve pencerenin İspanyol etine döndü. Koridorda bir gürültü duyuldu. Hoşçakal dedi tekrar. Zaman yok. Ama aklına gelen bir düşünceyle durdu. Tek hamleyle cüzdanı kontrol etti. Kahretsin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 Evet, evet diye kekeledi Buge. Evet, şey, bua. Ya sonra Ya sonra görünüşe göre sonrası da gayet açık. Bitmiş paketin götürülmesi. Arkadaşlarım bu paketle çıktılar ve sabah 8'e kadar talimatları bekleyecekler. Her şey yolunda. Nesini anlamadın? Paket kelimesini mi? Baba Buge yazamazdık neticede. Öyleyse ne?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 Chapelle'in kapısını açıyor. Adam genç kızın yardımıyla içeri giriyor. Kız kapıyı tekrar kapatıyor ve uzaklaşıyor. Bu sırada Albert geliyor. Chapelle o anda gidilmiş olsaydı, gücünü toparlayacak ve döşeme taşını kaldırarak yeraltı mezarının merdiveninden aşağıya inip de yok olacak zamanı bulamayan Lüpen, o dakikada yakalanmış olacaktı. Ama Chapelle tam altı saat sonra gidildi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 Kuliden avans olarak aldığım 500 bin frankla toplum ahlakından öç almaya devam ediyorum. Yazdığım satırların uzunluğundan dolayı beni affedin Aziz editörüm. En güzide saygılarımla. Arsène Lupin. İzito bu mektubu oyuk iğne belgesine dair bir ip bulmak ümidiyle titizlikle tarttı. Doğruluğunu kanıtlamanın kolay olduğu şu prensipten yola çıktı. Lupin açıkça bir zorunluluğu olmadan.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 Şatoğu? İşte bu Bu Buge kızın lafını bitirmesini beklemedi. Derhal ayaklandı. Gözüne Fugo Bevali ne de küçük kızı gördü. Kız şaşkınlıkla kendisine bakarken kapıyı açtı ve gara koştu. Château Madame, Château için bir bilet. Le Moan ve Tu üzerinden mi? diye sordu memur. Kesinlikle. En kısası öğle yemeğine yetişebilecek miyim? Ah hayır.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 Zayıf yankısını bu ellerden, bu gözlerden ve bu zihinden çıkarabilirdi. Gayretlerinin çarptığı bu dokunulmaz ve inanılmaz engel, sessizliğe ve unutkanlığa sebep olan bu engel sanki Lupin'den bir iz taşıyordu. bu Buge'nin babasının göndermeye çalıştığı ipucu hakkında bilgi sahibi olmalıydı. Tanıklığıyla canını sıkabilecek tek kişiyi kısmi bir ölüme yollayan da Lüpen olmalıydı.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 Kavgaya dair en ufak bir işaret, holün taşlarında ufacık bir kan damlası dahi bulamadılar. En sonunda, eğer genç kızın kaldığı odanın komşu odalarından birinde, Arsène Lupin'in kart vizitinin iğnelendiği, yarım düzine hayranlık verici çiçek buketi bulunmasaydı, Lupin'in iğne şatosunu ziyaret ettiğine dair tek bir kanıt bile olmayacaktı. Ve Buge'nin, babasının, Valmega'nın,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 Salı akşamı geleceğim Raymond'du. O zamana kadar düşünün. Bana soracak olursanız ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Salı akşamı Bugen'in Matmazel Sans ve Gon'u kurtardığı akşamdı. Bu beklenmedik sonucun yarattığı müthiş şaşkınlık ve heyecan patlaması bugün hala anımsanır. Matmazel Sans ve Gon özgür. Lüpen'in göz diktiği kadın. Onun için bütün makyavelist dolapları çevirmiş Lüpen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 aşık hırsız yan kesicinin sıkıntısı bu sözler bulvarlarda yankılanıyor atölyelerde söyleniyordu sorularla sıkıştırılmış röportajlar tarafından kovalanmış Raymond de ise her şeyi büyük bir ihtiyatla cevapladı ama mektup oradaydı çiçek buketleri de ve bütün acınası maceraydı Lüpen alay konusu olmuş gülünç duruma düşmüş kürsüsünden yuvarlanmıştı bu geyse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 Kırlangıç isimli bir yatın güvertesinde Afrika'nın etrafında devre alem yapmışlardı. Hoş orada kendilerini özgür hissettikleri için öğretici bir seyahat olmuştu. Mürettebat egzotik limanlarda karaya indiği vakit onlarda birkaç saati geminin sintinesinde geçirmişlerdi. O fevga limanına varışlarına gelince hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Çünkü şüphesiz ki çoğu günü uyutularak geçirmişlerdi.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 Sezar'ın Şerhleri adlı 3. kitabında Galya Savaşı anlatılıyordu. Vicitovi ilgisinden sonra kaletlerin şefi Titilius Sabinus Sezar'ın yanına getirildi ve savaş fidyesini iğnenin sırrını vererek ödedi. 3. Charles'la Kuzey Barbarlarının şefi Rollo arasında yapılan saint clair epte anlaşmasıyla Rol'ün ismini bütün unvanlarıyla ele veriyor. Bu unvanlar arasında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 hiç zorlanmadan erişsinler. Oyuk iğne. Krala ait olan ve Oyuk ilçesinde bulunan sivri çankuleli bir şato. Böylece bilmecenin birdenbire çözüldüğüne inanılacak ve araştırmalar sona erecekti. Hesap doğruydu. Çünkü iki yıldan fazla bir süre sonra Bay Buge bu tuzağa düştü. İşte bu mektubu yazmamın sebebi buydu sayın editör.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 16 Ekim 1793 Magi Antuanet Ansızın şaşkına dönmüş bir şekilde haykırdı bu ki. Kraliçenin imzasının altında siyah mürekkeple altı çizilmiş iki kelime vardı. Arsene Lüpen Herkes sırayla kağıda baktı. Aynı çığlık hemencecik koptu. Magi Antuanet Arsene Lüpen Ortama bir kez daha sessizlik çökmüştü. Doğa kitabındaki bu çift imza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 Eğer beyefendi beni aynı şekilde takip etmek istiyorsa buyursunlar. Masiban ve Buge'nin görüşmesi samimi geçti. Isidol, kendisine birinci sınıf bilgiler veren yaşlı adama teşekkür etti. Masiban ise ona olan hayranlığını en sıcak şekilde dile getirdi. Sonra belge hakkındaki izlenimlerini, kitabı keşfetme konusunda şanslı olup olmadıklarını tartıştılar. Masiban, Bay Veliniz hakkında öğrendiklerini de sırayla anlattı.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 Bu defa gelen dadıydı. Dünyası başına yıkılmıştı sanki. Bay Jacques şu adam, Bay Jacques şu. Anne bütün gücünü bir anda geri toplayıverdi. Onu yanıltmayan bir içgüdüyle, teşvik edilmiş bir halde merdivenlerden herkesten önce indi. Holu geçti. Terasa doğru koştu. Küçük Jacques Jou oradaydı. Bir koltukta hiç hareket etmeden yatıyordu. Ne olmuş yani? Uyuyor işte. Bir anda uyudum adam diye cevap verdi dadı.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 Aynı arabaya hapseden şartları düşünüyordu. Ama bu sabah hissettiği duygular ve hayal kırıklıkları aklına gelince yorgunluktan uyuyakaldı. Uyandığında Lüpen kitap okuyordu. Buge kitabın ismine bakmak için öne doğru eğildi. Seneca'nın ahlak mektuplarıydı. Sezardan Lüpen'e Bana on gün gerekti ama sana on sene gerekecek.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 Lüpen amaçlarına ulaşmak için tam on yıldır bu bölgeyi kullanıyordu. Oyuk iğne esrarı da zaten en çok bu bölgeyle sınırlı kalıyordu. Şamon baronu vakasına ne demeli? Huon ve Loavge arasında bulunan sen kıyılarında gerçekleşmişti. Peki ya Tiber mesnil vakası? Huon ve Diep arasındaki yaylanın öbür ucunda. Guşe, Montini, Gaville soygunları hepsi Q bölgelerinde işlenmişti. La Fontaine caddesi katili Pierre Anfori kompartımanı yakalayan ve sıkıca bağlayan Lupe'n o esnada nereye gidiyordu? Huano. Herlock Shoms, Lupe'nin eline düştüğünde nereye gönderildi? Le Avga yakınlarına. Peki, şu anda gerçekleşen trajedi nerede oynanıyordu? Le Avga ile Dieppe yolu arasındaki Angamey'de. de. Huon Dieppe Le Avga Q üçgeni.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 hayranlıkla seyretmişti. Ama Le Alga ve çevresi izi doğu, bir deniz fenerinin ışığı gibi çekiyordu. Fransa kralları şehirlerinin talihini belirleyen sırlar taşır. Bu ge için müphem olan bu sözler bir anda aydınlandı. 1. François o bölgede bir kent yaratılması emrini bu sözlerle vermemiş miydi? Le Alga'da da Talihi de oyuk iğnenin sırrına bağlı değil miydi? İşte bu, işte bu diye kekeledi ge esriklikle. Fransız ulusunun inşa edildiği en ilkel çekirdeklerden biri olan eski Norman Nehri ağzı çok temel bir noktadadır ve iki kaynağa sahiptir. İlk kaynak capcanlı ve açık bir göğün altında okyanusa boyun eğdiren ve dünyaya açılan yeni limandır.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 İltifat alışverişinden sonra şu an sanırım burada olmanızın sebebi o değil mi? Evet. O zaman bu açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyorsunuz. Şanslı olduğumuzdan eminim. Fikirlerinin sünkilerle kusursuz bir biçimde örtüştüğünü öğrenince pek neşelendi. Karşısındaki İngiliz hedefe ulaşacaksa bu zaferi paylaşacaklar demekti. Ayrıca bu hedefe ondan önce varmayacağını kim bilebilirdi ki?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 Evet, sahil boyunca böyle bir çok merdiven var. Örneğin buraya çok yakın bir yer gösterdiler bana. Benoville'in hemen karşısında ismi Papaz Merdiveni. Denize girmek için oraya giden herkes iyi biliyor bu merdiveni. Balıkçıların kullandığı şu 3-4 tünelden bahsetmiyorum bile. O halde adamlarım ve ben sizin rehberliğinizde ilerleyeceğiz. Ben ya tek başıma ya da yanımda biriyle girerim. Buna orada karar veririz.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 bütün beklenmedik olmuştu. Bu sefer şaşırmamıştı. Korkudan dona kalmıştı. Yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda karşısında duran adam mutlaka Arsen Lüpen olmalıydı. Ama bu adam Valmega'ydı. Valmega, Valmega. İne Şatosu'nun sahibi Valmega. Arsen Lüpen konusunda yardım aldığı Valmega. Kuzon seferinde ona eşlik eden adam. Raymond Dön'ün özgür kalmasını sağlayan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 Ama değerli taşların bulunduğu sandağı el sürmemişler. Taşların çerçevelerine bak. Bütün bir çağ, asır ve bütün ülkeler orada. Kraliçelerden kalan izler de orada. Her biri kendi hissesini almış. İskoçyalı Margarite, Savoylu Charlotte, Megitu de, Catherine, Avusturya'nın Elano Elizabeth, Magi Teresa ve Magi Antoine arşidüşesleri.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 Kapıya vurulan bir kalas darbesi işitildi. Lupe'nin tam karşısında ayakta duran buge meraktan çıldırmak üzereydi. Lupe'nin çevirdiği dolabı anlamamış, olayların nasıl gelişeceğini bekliyordu. İğneyi kendi elleriyle teslim ediyordu. Ama neden? Planı neydi? Ganimart'tan kaçmayı mı düşünüyordu? Ve Raymond'e neredeydi? Lüpen düşünceli bir halde homurdandı. Dürüst. sen Lüpen artık dürüst bir adam.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 İğnenin sağ ucunda bulunan akarsu kapısı vardı. Onlar yaklaştıkça balıklar da kaçışıyordu. Gözü pek olanlar lombaza yaklaşıyor, iri gözlerini kıpırdatmaksızın onlara bakıyorlardı. Doğru bir zamanda ilerliyoruz, dedi Lüpen. Sen neden buge, fena sayılmazsa kupa yedilisi macerasını hatırlıyor musun? Mühendisin zavallı sorunu. Onun katillerini cezalandırdıktan sonra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 Sanki Lüpe'nin her bir şa şakasına sessiz ve acıklı bir cevap veriyor gibiydi. Sözlerin uçuculuğu ve hayatın kinayesi ona acı çektiriyor gibiydi. Sus diye söylendi Raymond'e. Gülmek kadere meydan okumaktır. Bizi hala bin türlü bela bekliyor olabilir. Diepen'in karşısına geldiklerinde balıkçı teknelerinden saklanmak için tekrar dibe daldılar. Yirmi dakika sonra kıyıya doğru yön değiştirdiler.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 Sahil ince kumlarla kaplıydı. Kar Karaaya çıkıyoruz bu ge. bana elinizi verin. Şagole, sen de Ganimart ve Dugi arasında ne olup bittiğini öğrenmek için iğneye git. Akşam döndüğünde anlatırsın. Bu mesele beni derinden etkiliyor. Bu ge, Lüpen Limanı denen etrafı çevrili bu koydan nasıl çıkacaklarını merak ediyordu. Falesin dibinde demir bir merdiven olduğunu gördüm. Nisido dedi Lupen. Coğrafyanı ve tarihini iyi tanısaydın, Bivelle yöresindeki Parfumval boğazının aşağısında olduğumuzu bilirdin. Bir asır önce 23 Ağustos 1803 gecesi Georges Kidédul ve 6 orta 1. konsül Napolyon'u öldürmek maksadıyla Fransa'ya geldiler. Sana göstereceğim yolu kullanarak yukarı çıktılar.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 — Tanıdık biri miymiş? — Tanıdık değil, İngiliz'e benziyor. — Ah! dedi Lüpen kaygıyla. — Sezagi'ne neden tembihledin? — Gözlerini dört açmasını patron. — İyi. — Şagole'yi bekle, 2 üç saate kadar gelir. — Bir şey olursa çiftlikteyim. Yola devam etti ve bugeye döndü. — Bu kaygı verici, an mı acaba? — Elbette ta kendisi. — Öfkeden köpürmüştür, ne kadar korksak yeridir. Bir an tereddüt etti.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 Üçüncü defa söylüyorum. Kadını rahat bırak. İngiliz sırıttı. Demek ona dokunmaya hakkım yok ha. Hadi artık bu dümene bir son verelim. İsmin Valme falan değil. Bu sadece çaldığın bir isim. Annen diye yutturduğun kadının ismi de Victua. Seni yetiştiren yaşlı suç ortağın. Shorms yanılıyordu. İntikam arzusuyla yanıp tutuşarak Raymonde'ye baktı. Bütün bu konuşmalar onu korkutuyordu. Lupin, Schaums'un tedbirsizliğinden faydalanarak ateş etti. Kahretsin, diye bağırdı Schaums. Mermi kolunu delip geçmiş, kulu gövdesine doğru sarkmıştı. Adamlarına bağırdı. Siz ikiniz vurun hadi, vurun şunu. Ama Lupin buna fırsat vermeden üzerlerine atlamıştı.